Hava kabarcığının gitmesinden sonra iniş başladı bu arada atletin elleri açılıp ilmek gevşeyerek kuşu ilk yerine getirdi. Kabın dibine konduktan sonra nesne bir süre olduğu yerde kaldı sonra yeni bir yükseliş daha gerçekleştirdi. Bu da aynı yükseklikte güçlü bir hava atımıyla daha önce gözlemlenen devinimlerin bir ile sonuçlandı. Kantorel bize dikey olarak yüzeye yaklaşan bir başka küçük adamı göstererek alevden çizgilerle alnına vurulan korkunç damganın yakışını duyan Pilatus dedi. Pilatus ayakta ellerini acıyla gerilmiş yüzüne doğru kaldırmış bir durumda bir bunalım ve büyük korku anlatımıyla gözlerini kısmıştı. Çıkışın doruk noktasında tepede bir açıklıktan bir hava kabarcığı kaçtı. Aynı anda kişinin alnında hiç kuşkusuz başın içine konulmuş bir elektrik lambasından gelen göz kamaştırıcı bir ışıklı imge beliriyordu. İsa'yı can çekişirken gösteren yalnızca ateş çizgilerinden oluşmuş bir resimdi. Kantorel bizi Tanrısal Haç'ın dibinde bir yanda Meryem'in, bir yanda Maria Magdalena'nın saygıyla diz çökmüş olduklarını ve giysilerin her birinin alt yanıyla Platos'un göz kapaklarından biri üzerinde akkordan bir görüntü çizdiğini gösterdi. Biblonun ağır düşüşü sırasında imge söndü, gelecek yükselişin doruğunda yeniden yanmak üzere. Kantorel işaret parmağını yeni bir bebeğe yönelterek şu kısa açıklamayı yaptı. Gilbert Barbeck yıkıntıları üzerinde Büyük Ozan Misir'in ünlü tek sistrini sallıyor. Yüzünde çılgınca bir sevinç Gilbert çok eski yıkıntılardan kaynaklanır görünen bir taş yığınını çiğnemekteydi. Beş çubuklu bir sistir tutan sağ elini gururla kaldırmış, bir dörtlük okumak ister gibi ağzını açıyordu. Bu kez iniş yolunun sonunda sağ omzundan fırlayan orta boy bir hava kabarcığı, kalkık kolun bir devinisine yol açtı, kol sistri çınlatmak istercesine sevinçle salladı. Cüce Pizegini, üç gözlemcinin sabırsızlıkla beklediği yıllık kan teri daha bol görünsün diye yatağına sakladığı bir bıçakla bedeninde bir dizi yara açıyordu. Kantorel'in bu yorumu şimdi uçsuz bucaksız haznenin dibinde kımıltısız duran bir topluluğa ilişkindi. İyice görünür bir durumda cüce suratlı bir varlık, çarşafları çenesine dek çekip çocuk boyuna uydurulmuş bir tür beşik içinde yatmaktaydı. Üzerinde bir olgunun belirmesini gözleyen üç dikkatli denetçiye dikilmiş gözleri bir sinsilik anlatımıyla canlanmıştı. Hemen sonra hepsi birden hafiften kalkıp daha yükseklere doğru yol aldı, sonra tam zamanında bastığın en yüksek noktasının gizli bir açıklıktan birdenbire güçlü bir hava kabarcığına yol vermesi ortaya çıkan devinim nedeniyle çarpıcı bir sonuç verdi. Çarşaflar korkunç bir kanamadan kaynaklandığı anlaşılan kocaman kırmızı lekelerle boyanırken cücenin çirkin yüzünde küçücük bir kanlı ter ışıldadı. Bu yoğun ve zayıf kızıl renklenme birdenbire bir yıl mikroskobik delikten çıkan hafif bir tozdan kaynaklanmaktaydı. Dört adam derin çıkış noktalarına dönerken kırmızı toz kusursuz bir biçimde eriyerek suyu tüm boya kalıntılarından arıttı. Atlas bir an için gök kubeyi omuzlarından attı, oğlak burcuna ulaşan kızgın bir tekme sallıyor ona. Kantorel'in bu sözleriyle betimlenen yeni bir deney bebeğini tam yükseliş atılımı içinde gözden geçirdik. Arkadan görünen Atlas dizini büküp vurmaya hazır tabanını gösterirken ışıldayan bir küreye öfkeli bir bakışla bakmak için başını çeviriyordu. Arkasına düşmüş olan küre ise her biri bir pırlantadan yapılmış ve görünmeyen sert bir gümüş tel ağıyla gerçek kozmografik biçimlere göre bağlanmış bir yığın ufacık yıldız içeriyordu yalnızca. Atlas yüksek yörelere ulaşınca birdenbire kafatasının tepesinden birkaç santimetre küp hava çıktı. Tekmesini sertçe oğlak burcuna indirerek yıldızların bir yer değişimiyle tek ve hafif bir gökyüzü kusurunu düzeltti. İnişte tekmeye atan bacak ilk konumuna geldi ve kusur yeniden belirdi. Kantorel düşüşünde atlası yakından izleyen bir üçlüyle ilgilenerek kısaca şöyle konuştu. Volter bir genç kızın duayla istikleştiğini görünce bir an için tanrı tanımaz öğretilerinden kuşku duyuyor. Uzak yanında görülen Voltaire elini gezinti arkadaşının koluna bastırmış birkaç adım ötesinde yere diz çökmüş durumda yüzü gökyüzüne dönük ateşli ateşli dua eden bir genç kızı izlemekteydi. Dalışının sonunda bulduğu sağlam destek üzerinde bir dinlenme döneminden sonra hafif nesne usulca havalandı. Ta yukarıda garip yükseliş bir araya gelince kusursuz bir biçimde yazılmış altı harf oluşturan su kabarcıkları biçiminde Voltaire'in ağzından çıkan latince dubito sözcüğü ile durduruldu. Usta son su altı sanat yapıtına geçerek beş aylıkken annesinin kollarında uyuyan Richard Wagner bir şarlatan'a ilginç bir önbili esinliyor dedi. Burada sol koluna bir çocuk yatırmış olan bir kadın serbest elinin işaret parmağını davranışları hokkabazı andıran bir yaşlı adama doğru uzatıyor. O da kendisine mürekkep hokkası açık bir yazı takımı duran küçük bir masanın üstünden içinde bildiğimiz demir eğintisi gibi gri bir toz tabakası bulunan düz dipli bir kupayı sunuyordu. Bu kez suyun yüzeyine gelinmesine yakın yazı takımının mürekkep okkasından çıkan bölüntüsüz bir hava kitlesi kadının bileğini oynattı, işaret parmağı üç kez kupanın kıyısına vurdu. O zaman eğinti yol yol oyuldu, bu yollar her sarsıntıda biraz daha belirginleşerek sonunda garip ama yeterince okunaklı harflerle geleceğin Parsifal'in yaratıcısına çok güzel uyan yağmalanacak sözcüğünü oluşturdu. Topluluğun daha büyük derinliklere dönüşü sırasında eğintinin düzleştiği görüldü. Yapay ve tıkız niteliği sonucu, istenen etkiyi yalnızca göz aldatmacasıyla, mekanik bir bölünmenin üçlü evresiyle önceden hazırlanmış kıvrımlı aralıklar yardımıyla yaratmıştı. Yedi güzel su düzeneyi, aralarında hiçbir bütünlük göstermeden, dikey gidiş gelişlerini sürekli bir biçimde gerçekleştirirken, her an çok değişik yüksekliklerde bulunuyorlardı. Deney bebeklerinin incelenmesi sona erince kantorel kabın yukarısını göstererek bizi biraz geriye çekti. Her şeye dev bir değerli taş görüntüsü vermek için girintili ve yatay kenarları ortada daire biçiminde bir açıklığı çerçeveliyordu. Açıklığın yakınında yan yana etiketlerinde son törne yazan bir beyaz şarap şişesiyle içinde yedi denizatı dönüp duran bir kocaman kavanoz yükselmekteydi. Her denizatının göğsünün tam ortasındaki en çıkık bölümden uzun ve incecik bir ip geçiyor. ipin sarkan iki ucu küçücük bir maden kılıfının içinde birleşiyordu. Böylece yaratılan yedi fitilin her birinin kendi rengi vardı. Gökkuşağı'nın renklerinden birini canlandırıyordu. Kavanozun yanında bir istakozağa durmaktaydı. Usta cebinden içinde parlak kırmızı birkaç koca hap bulunan bir küçük kutu çıkarıp dikkatle açmıştı. Bunlardan birini aldı, birkaç adım yürüdükten sonra büyük bir beceriyle büyük elmasın deliğini attı. Yeniden peteklerin önüne yerleştik. Parlak kırmızı nesnenin suya düştüğünü, birdenbire pembe ve çıplak derili bir hayvanca yutulmak üzere ağır ağır aşağıya indiğini gördük. Kantorel bu hayvanı bize Kongdeglen adıyla tüyleri tümüyle yolunmuş bir gerçek kedi olarak tanıttı. Aqua Misans usta gözlerimizin önündeki ışıldayan suyu böyle adlandırmaktaydı, özel bir oksijenlenme sonucu değişik olağan dışı özellikler taşıyor, özellikle de tümden yersel varlıkların dalgalarının koynunda rahatlıkla soluk almalarını sağlıyordu. İşte bu nedenle dansçı Faustin'in ta kendisi olan, bunu kantörelin ağzından öğrendik, ezgili saçlı kadın da kedi gibi uzun süre suda kalmaya zarar görmeden dayanabiliyordu. Usta bakışlarımızı bir deviniyle sağa yönelterek tümüyle beyin, kas ve sinirlerden oluşmuş bir insan başı gösterdi ve bunun Danton'un başından kalanın tümü olduğunu, çok dolaylı koşullar sonunda kendi malı olduğunu söyledi. Aquamisans'ın içine konulunca lifleri tüm uzunluklarınca kaplayan kınlar tümünü güçlü bir biçimde elektriklendiriyordu. Ayrıca şu sırada Kantorel'in sözlerine eşlik eden ezgili titreşimleri yaratan da Faustin'in saçlarının sunduğu benzer kınlardı. Kantorel sustu ve Kong denklene bir işarette bulundu. Kedi de kendini dibe bırakarak yüzünü kulaklarına dek ucu kabın duvarına dayanan maden külahın içine soktu. Delikleri bakışlarına her yandan geçit veren parlak fazlalıkla donanmış olarak Danton'un başına doğru yüzdü. Kantorel az önce gözlerimizin önünde yutulan kırmızı topun özel bir kimyasal karışımın etkisiyle kedinin tüm bedenini geçici olarak çok güçlü bir canlı pile dönüştürdüğünü, külahta yoğunlaşan elektrik gücünün de ucu iletken bir töze değer değmez ortaya çıkacağını söyledi bize. Ustaca bir eğitim sonucu Kong Deklen, Danton'un beynine garip maskesinin ince ucuyla usulca dokunmasını öğrenmişti. O zaman sıvı kılıflarıyla daha önceden elektriklenmiş olan kas ve sinirler güçlü bir boşalıma uğruyor, eski alışkıların belleksel etkisi altındaymış gibi deviniyorlardı. Kedi gerekli yere gelince maden koninin ucunu hafifçe önündeki kafa içinin üstüne koydu, lifler birdenbire etkileyici bir devinim gerçekleştirdi. Az önce kımıltısız olan bu baş kalıntısını yaşam yeniden canlandırıyor diyeceği gelirdi insanın. Kimi kaslar bulunmayan gözleri her yana döndürür gibi görünüyor, daha başkaları ise kaş ve alın bölgesini kaldırmak, indirmek, buruşturmak ya da gevşetmek üzere belirli sürelerle sarsılıyordu. Ama özellikle dudak kasları hiç kuşkusuz bir zamanlar Danton'un taşıdığı olağanüstü söylev yeteneğinden kaynaklanan çılgınca bir canlılıkla oynuyordu. Yandan görünüşüyle Kong Deklen birkaç yüzme devinisiyle bizden hiçbir şeyini saklamadan kımıltısızca başın yanında duruyor, bazı bazı elinde olmadan külahla beyin zarının bağıntısını kesiyor, hemen sonra gene kuruyordu. Kesinti sırasında yüzün çırpınışı kesiliyor, akım gelir gelmez gene başlıyordu. Ama hayvan dokunuşlarında öylesine önemli bir yumuşaklığı sürdürüyordu ki serbest kaldığı zamanlarda ta yukarısında kocaman değerli taşın saydam tavanına yapışmış basit bir kauçuk vantuzu bulunan ipinin ucunda azıcık sallanmaya yöneliyordu.